Ayetler üzerinde Sohbetler yaptık ee, Sonra e, Yardımlaşma Konusunda e, Birde ve takvada Yardımlaşın e, Günahta ve düşmanlıkta Yardımlaşmayın mealindeki Ayet üzerine sohbet Yaptık Şimdi bugün e, yeniden Hucurat suresine dönelim Diye e, düşünüyorum burada Düşünün e, dinle e, ilişkimiz konusunda e, çok önemli e, ikazlar var malumlarınız. Mesela e, 16. ayet de ki buyuruluyor mealen Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Yani e, gerçekten enteresan e, bir ifade Allah'a din öğretmek. Yani ee, Din-Allah ilişkisi din insan ilişkisi Dinin ne olduğu e, Gibi çok temel sorular var Nasıl bir e, şey olmuş ki Değil mi? Ee, Resulullah Efendimiz'e Rabbimiz Onlara de ki Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Dini Allah'a mı öğreteceksiniz? Nasıl bir hadise olmuş? Bugün baktığımızda Bu mesela Allah'a din öğretmeye kalkmak e, nasıl bir psikolojiyi yansıtır? Nasıl bir dinle e, ilişkiyi, dine bakışı yansıtır? Mesela bu ayet bugün bize hitap eder mi? Müslümanım diyenlere ee, yani e, nasıl e, hitap eder? Yani bizde ne olmalı ki e, biz Rabbimize dini öğretmeye kalkışan insanlar olmalıyız gibi sorular hemen bu ayetle birlikte gündeme geliyor. Siz de eminim ki bu ayeti okuduğunuzda e, yani bu hassasiyeti düşünmüş değerlendirmişsinizdir. Nereden başlayalım Dinden mi Din koyuculuktan mı Başlayalım Diye iki sarıyorum. nokta açalım isterseniz evet. hocam Birincisi düz mantık bunu düşünelim Bu ayetin Devamından da bakıldığında Yani Allahü Teala Yerlerin göklerin Gaybın Açığın her şeyin Allah'ı evet. Ezeli ebedi Allah İnsan 1900 filan da doğdu. Filanca da ne zaman gideceği belli değil. Üç günlük, üç saatlik belki de kainat hesabına yapıldığında üç saniyelik bir ömrü yok dünyada. Yani sıfıra yakın bir, belki sıfır denecek bir rakam sonsuz bir rakama karşı duruyor. Yani kulun Allah'a din öğretmesi böyle bir çarpık, yani yani. Bir bile değilsin sen. Sıfırlı bir rakamla başlıyor senin rakamın. Sonu olmayan büyük bir rakama yüzde kaçı yapar bu diye bile sorulmaz. Yani sonlu evet. ve sonsuz. Evet. Bu açıdan bakalım. Bu bir çarpıklık. Evet. İki asıl bu ayetten dün, bugün ve yarın bütün insanlığın anlaması gereken şey Müslüman olmak. Müslüman. Bu Arapça İslam kelimesinden geliyor İslam Türkçe bildiğimiz teslim kelimesindendir Bildiğimiz Onunla bunun. bağlantılı evet. Teslim kelimesi çok ba aynı kelimeler Teslimiyet, Teslimiyet Teslim olmak Müslüman teslim olmuş insandır Şimdi Adın ne Müslüman Peki Burada Müslüman olman neyi gerektiriyor teslim olmanı gerektiriyor. Çünkü Müslüman teslim olmuş insan demektir. Fakat şöyle bir eee neye bir, teslim olman gerekiyor? Allah'a teslim ol. Allah'a teslim Yani olmayı. dinine, şeriatına, teslim Allah'tan olman. gelen her şeye. Ne neyse evet. Allah'ın senden muradı. Evet. Neyse. Sabah kalk diyorsa sabah, öğlen de namaz kıl diyorsa namaz, malını infak et diyorsa infak edeceksin. Her ne istiyorsa Allah kitabı var, peygamberinin sünneti var, şeriat var ortada. Buna teslim olacaksın. Müslüman olmayı kabul edip teslim olmayı kabul etmemek bir çelişki. Çok evet. bir, güldürücü bir çelişki hem de. Yani e, çok böyle e, içinden olmamakla beraber iyi anlaşılsın diye örneklendirmek için söylüyorum yoksa bu, benzer bir şey değil bu. Yani babamsın ama ben senin soyundan gelmedim. Nasıl babalık bu? Evet. Bu mal senin ama sen bunu kullanamazsın. Nasıl benim oluyor bu? Evet. Bu sudur ama içilmez. Nasıl bir su bu o zaman? Evet. Bu yemektir ama yenmez. Yani bunlar ikisi bir arada olmaması gereken. Teslim sözler. oldum. Ama... Allah'a teslim oldum ben. Müslüman oldum. Filanca kuralını kabul edemiyorum. Hmm. Mesela beş vakit namazı. Çok iyi anlaşılacak şeyler konuşalım, öbür zorlara sonra geçelim. Beş çok, dört olsun. Allah'a din öğretiyorsun sen. Hı. Niye niye beş çok olsun ki? E yapamıyorum. Ya ya bu yapamayacağını da sen karar veremezsin. Çünkü sen seni yaratmadın ki. Tabi. Sen annenin karnındayken sana şeriat belirlemiş Allah. Senin milyarlarca geçmişin var insan olarak. Hepsini uygulamış Allah bunu. Sen nereden geldin? Beş. Çoktur dört olsun bu namaz diyor. Ramazan-ı Şerif otuz gün çok oluyor. Yirmi e, beş gün olsun haşa. Bu Allah'a din öğretmektir. Mesela şeriatının filan zamana uymayacağını, bu zamana uymayacağını, geleceğe uymayacağını din öğretmektir. Demek ki allah Teala, e, işte Teala bin, bin seneye kadar yetecek bir şeriat gönderdi. 1500 seneye de e, sallanacak 2000. senede kalkacak bir şeriat mı gönderdi Allah? Hayır Gönderdiği şeriat Ebedidir Kıyamete kadar yeterlidir Şu zaman bu mekan Dediğimizde din öğretmek olur. Çok daha basit bir örnek Misafirliğe gidiyoruz Yabancı kadının eline tokalaşmak e, Allah'ın şeriatında yok Hadisler var Çok açık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bunu yasaklıyor Şimdi bir Müslüman olarak bu zamanda bu uygulanamaz dediğimde bu şu demek oluyor. Ben bu zamanda Müslümanım ama bu hükmü Müslümanlığın uygun değil. İşte Allah'a din öğretmeye kalkıyoruz. Evet. Din Allah'ın, cennet onun, cehennem onun. Beni o yarattı. İnne, ama inna diyoruz. Biz Allah'a ait ölüleri diyor. görünce inna illallah <gülüyor> diyoruz zaman. Hayatta aslında. aslında her sabah kalktığımızda. Ee, kalkıp çok net bir şekilde Ben Allah'a aitim diyebilmeliydik evet. Cenazeyi görünce sadece O da büyük ihtimalle cenazeye Rahmet olsun diye okunuyordur herhalde yani Farkında olunmadan evet. Yani. Farkın esasen gibi. o cenaze ile ilgili bir dua değil evet. Dirinin ölüyü görünce ölüm hatırlaması gerçeğin itirafıdır. Evet. Zaten bir sakınca yok ki Allah'a aittik Allah geldik ait, gidiyoruz. geldik gidiyoruz. Demek oldu halde cenazeyi görünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun ölüye rahmet diye okunu. Allah evet. rahmet etsin der gibi oluyor. Üçüncüsü yok. Tabii evet. bir yanlış anlaşılma. Şimdi bizim ee, işte filan uygulamaya gelince faizle tıkanınca biz e, veyahut işte filan neyse adı herkesin bir takıntısı var. Herkesin parazit olduğu bir nokta veya çok kimsenin diyelim parazit olduğu bir nokta olabilir. Ama bir de toplumsal bloklaşmış sıkıntı var. işte faiz mesela. Evet. Mahremiyet ilişkileri, ebeveyn ilişkileri. Mesela şöyle bir e, çarpık din öğretmeye bakalım. Kur'an'ımızın çok net, namaz kadar net bir emri anne babaya öftememektir. Bitti. Evet, evet. Bunu Efendimiz Aleyhisselam'ın örnekleriyle baktığımızda ne diyor adam? Sen de malın da babanınsın zaten diyor. Evet. Bu ne enteresan bir şey ya. Sandalyeyi babanın sandalyesi diyor. Sen de o sandalye kategorisinde babanınsın diyor. <gülüyor> evet. Ya Kur'an daha da ileri gidiyor ya da daha da büyük bir noktayı gösteriyor. İleri gitmek bir sanki abartı gibi anlaşılmasın. ...müşrik bile olsa baban... ...diyor... Evet. Ne ...enteresandır ya... ...şimdi... ...bu... ...işte bedevi bir topluma inmiş bir ayetti... ...şimdi modern çağda... ...bayramdan bayrama babamı ziyaret etmem yeter... ...dediğimiz zaman... Hiç tereddütsüz Allah'a din öğretmiş oluyoruz. Yani sanki Allah... ...bedevi topluma... Terbiye ediyor. O terbiye edecek terbiye ediyor, bir kudretmiş Bizi gibi. Bizi internet terbiye edecek. İnternette <gülüyor> global bir kültürle... ...terbiye olacağız evet. gibi. Yani insan olarak aynı insanız. Evet. Din olarak aynı din... ...ama pratiğe gelince biz bu zamanın... ...şartlarında annelik babalık kabul evet. ederiz. Dediğimiz zaman... ...yani hiçbir şeye gerek illa İlla hırsın kolunu kesmekten konuşmaya gerek yok. Yani İslam'ın ağır bulunan hükümlerini... ...ki onların ağır buluş yani mümin ağır bulmaz bunu... ...mümin olmayanların ağır bulduğu... ...hükümlerini irdelemeye gerek yok... ...en kolay hepimizin evinde... ...hepimizin yanı başında... ...bizim dairede yoksa babam çok erken öldüğü için... ...annem çok erken öldüğü için yan komşumda... ...çocuklarımın bana karşı tavrında... ...yani İslam'ı hacca... ...Mekke'ye gidip aramaya gerek yok... ...anne baba ilişkisi de İslam... ...tabii ki... ...buyrir İslam... ...mesela çok daha... ...çok daha bir cazip örnek üstadım... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sözü şeriattır Sabit evet. söz sözü mi? şeriattır evet. Üç babayı bir Anneye denk tutuyor değil mi Efendimiz? Evet. Kim, kim ya Resulallah Soruluyor ne buyuruyor? Anan diyor evet. e Sonra anan Anandı. Sonra anan, Hı. sonra baban Sonra akrabalar sırayla evet. Çok net bu rakam yani Üç erkek bir ana ediyor yani <gülüyor> yani Üç baba kim? bir ana evet. ediyor Bu evladın e, sosyal ilişkisi sırayı rahim bağında anneyi oturtması gereken duygusal noktayı gösteriyor. Üç kere ana eli öpülür, bir kere baba eli öpülür demek ki. Gibi, evet. Pratikte de bunu görüyoruz biz ki babalar yani daha böyle dobra dobra, anneler daha duygusal. Oluyor. Affederken de daha kolay affediyor, beddua evet. de daha Bu bir şeriat terbiyesi. Şimdi biz bunu çağdaş anlayış gereği anneme de bir daire aldım, babama da bir daire aldım deyip eğer geçiştiriyorsak dini öğretiyoruz Allahü Teala. Evet. Hayır, kıyamete kadar anneler üç baba statüsünde. Üç baba edecek, bir ana edecek. Kıyamete kadar müminin, Müslümanın ölçüsü bu. Teslimiyetimiz söz konusu ise eğer. Eğer biz bunu şu şartlardan dolayı, bu şartlardan dolayı değiştiriyorsak. Mesela Allah 15 yaşından gün aldı. Hadi diyelim ihtilafları aşalım. 15 yaşını bitirdi. Yani 14 artı 364 gün çocuk yaşadığı mükelleftir. Bitti. Değil mi? Tabii. Bu şeriatı belli. Şimdi 15 yaşını doldurmuş 16 yaşında bir çocuğu sabah namazına kaldırırken baba diyor ki kaldıralım çocuğu. Ya geç yattı zaten bu çocuk kalkamaz. Kalkarsa bugün okula gidemez. Dediğimizde Allah kalkabilir diyor. Evet. Anne veya baba ya da neyse öğretmen kalkamaz. Ha çocuk Diyorsa evet. bu bir din öğretmektir. Ve bunu Müslüman yaptığı zaman hem Müslüman yani teslim, teslim olmuş, olmuş Allah'a teslim olmuş, sıkışınca teslimiyetten geri adım atıyor ama Müslümanlığı bırakmıyor. Hı -hı. Müslümanlığı bırakıp gitse o din öğretmiyor zaten maazallah. Evet. Yani hiç kabul etmeyene söz yok. Ben evet. Müslüman değilim diyen zaten yani Bu Müslüman. Müslümana hitap ediyor. E, bu, bu, bu, bu ayet Allah din Müslümana, hitap, hitap, Müslümana hitap ediyor. Çünkü o ayetin yukarısında da hani geliyorlar biz e, i̇man, ettik. iman ettik diyorlar. Yo nereden iman ettiniz siz? Dur bakalım. Evet. Siz Müslüman görüntü veriyorsunuz evet. ama iman içinize oturmadı. Yani bu buyurdu. ayet Müslüman kalitesine yönelik. Yani, Gelinmesi gereken ha. noktayı. Evet. Ulaşılması gereken. Problem problemi hedefi. söylüyor. Problemi. Yani Allah'a din öğretmeye kalkmayın. Kalkmayın. Şimdi zaten adam İsterseniz izin verirseniz şöyle e, bir parantez açalım, <gülüyor> hem bu konuyu biraz rahatlatalım. Şimdi İslam sistemleriyle İslam'ın yani şeriat olarak insanlığı e, getirmek istediği kalıpla demokrasisinden şu şu şu isimleri önemli değil, beşeri anlayışlar arasında en temel fark şudur. İslam arşa aladas bir grafik çiziyor insanlığın gelmesi gereken nokta budur. Anneye böyle bakacak, babaya böyle bakacak, üf bile demeyecek. Faiz şöyle olacak, şöyle kazanacak, şöyle yiyecek, şöyle içecek. Bir seviye var. Ey insanlık, ey Adem'in çocukları ilk babanızdan itibaren bu hedefi yakalamaya koşun. Evet. Bu faziletten asla taviz vermiyor. Meleklerle yarışacaksınız. Geri geliş yok diyor. İslam'ın e, insanlara vermek istediği şey yükselerek çıkılacak ulvi noktaya çıkmak beşeri sistemler ise insanların kendi koydukları düzeyi olgunlaştırmaktır. Ne yapıyor? Bir dönem kadını şeytan görüyor. Evet. Tamam. Roma kültürü kadın şeytan yak onu hayat huzurlu olsun diyor. Geliyor başka bir dönem. Erkeği baş belası, kadının canavarı görüyor, kadını ilah yapıyor. Evet. Geliyor başka bir dönem eşit olsun her şey diyor evet. Geliyor başka bir dönem Pozitif ayrımcılık yapacaksın diyor İnsanoğlu Kendi koyduğu hedefe koşuyor Beşeri sistemlerde Demokrasisinden de Kapitalizminden liberal Adı ne olursa olsun bunun yani evet. Özellikle birini vurgulamak istemiyorum Beşer kendi gözüyle hedef koyuyor İslam Şeriat ise Allah ise Büyük Arş alaya uzanmış bir hedef gösteriyor. Melekleri rakip gösteriyor. Koşun buraya diyor. Dolayısıyla insanoğlu demokraside ve benzeri sistemlerde, liberalizmde bir noktada patlamak zorunda. Birbirini yemek zorunda. Çünkü hedef çok küçük. Kendisi hedef zaten. Kendi adımını hedef koyuyor insanlık. Ama İslam bitmeyen, tükenmeyen, uçmakla bitmeyecek bir fezaa koşturuyor bizi ki elhamdülillah. Şimdi burada insan eğer tekrar konumuza dönelim meleklerin rakip alındığı meleklere yetişmek gibi bir hedefin söz konusu olduğu bir sistemde koşarken kendi adımlarıyla işte eşit yapmaktı para kazanmaktı gece hayatıydı neyse adı kendi hedefiyle kendi gözüyle perspektifiyle konmuş bir sistemi gündeme getirdiğinde karşımıza bu sorun çıkıyor nedir bu sorun Uzayın boşluğunda melekleri yakalamak için Koşacak bir adam geri geliyor Otoparta bekliyor evet. Onun için Allahü Teala'ya din öğretme Durumunda oluyor bu sefer Ki bu biraz daha Radikal bir şekilde alınırsa Yani siz Radikal bir ifadeyle bunu ifade edecek olursak Siz mi ilahsınız Allah mı ilahdır evet. Ne yapıyorsunuz siz Onun için e, Allah'ın dininde Mesela biz kim gavur diye sorsak, pratik gavurluk örnekleri ver desek ne deriz? İçki helaldir diyen gavur deriz. Evet. Değil mi? Ee, mesela alkol veya da işte zina helaldir diyen, kumar helaldir diyen, aa dinden çıktı deriz. Peki ekmek haramdır dese birisi ne deriz ona? Yani işte Hicim, o haram... örneği yok. Evet. İnek sütü haramdır denir mi? Birisi dese ya git sen ya hayır, alkol helaldir diyen Hangi suç ve yanlışlığı yapıyorsa inek sütü haramdır Diyen de aynı yanlışı yapıyor yani Allah'ın helal kıldığını Hah. Sıkıntımız burada Haram yani. sayıyor Sen evet. Allah'a mı din öğretiyorsun Sadece alkolün kötülüğünü mü gösterir Allah Sütün helalleri de Allah'tan öğrenilecek Hocam burada belki şunu da açmak lazım Yani din koymak Yani şeriat koymak Hakkı kime aittir Değil mi? Bunun da netleşmesi lazım. Yani Allah'a din öğretmek bir anlamda ben de şeriat koyabilirim gibi. gibi değil mi? Yani insana öyle bir şey verilmiş. Bu beşeri sistemlerden bahsettiniz. Yani beşeri sistemler bir anlamda insana ilahlık e, vermeye de soyunan sistemler evet. değil mi? Yani Elbette. Yani insan için kuralı insan koyar. Acaba insan mı koyar ha. Ha. kendi putunu yontuyor? Acaba insan mı koyar? E, insan için kuralı yoksa onu yaratan mı koyar? Yani şimdi asıl soru bu belki zihinlerin berraklaşması gereken soru da bu. Yani birçok insan belki de Allah'a din öğrettiğinin farkında da değildi. Şüphesiz yani değil mi? Şüphesiz. Yani şimdi bu ayetin kapsamına girip girmediğinin farkında da değildir. Yani onlara mesela ya bu din koyma işi yaratanın işidir, değil mi? Yani asıl onu anlatmak gerekiyor yani. Şimdi, e, evvela dini caminin dışına taşırmak gerekiyor, yoksa kimse namaz çeşidi koymuyor. Evet. Namaz çeşidi koymuyor. Doğru. Tamam, sabah namazı öyle diyor, ben kalkamıyorum ama öyle diyor. Onu Allah koyar diyor. Namazı Allah, namaz Allah, ın. cenazeleri de <gülüyor> Allah kıldıkları duruyor cenaze de Allah'ın emrettiği gibi. Düğün de dine Dahildir anlaşılmadığı için Düğünü serbest yapıyor Evet çok güzel, düğünü, çok güzel. Düğün Nasıl olsa bizim ailece karar verdiğimiz Karşı tarafla anlaştık kız Dünyevi bir şey ha, dünye. Halbuki ben doğduğum dakikadan itibaren Ölünceye kadar Allah'a teslimim evet. Bu düğünümde Mubah ölçüleriyle yine Allah'ın dediği gibi olacak evet. Allah Teala Düğünleri caminin altında yapın buyurmuyor Ama Düğüne bir çizgi çiziyor, kırmızı çizgiler çiziyor. Evinde de yapsan, salonda da yapsan. yapsan yap, evet. kırmızı çizgi var. O kırmızı çizgileri dokunmadıktan sonra serbestsin diyor. Evet. Namazın kırmızı çizgileri biraz daha dar bir alanda, düğünün kırmızı çizgileri biraz daha büyük bir alanda. Evet. Yani tıpkı kurban bayramında kurban kesmek gibi. İnek de kesebilirsin, kuzu da koyun da kesebilirsin. Ama bu kesimi Bismillah ile yap diyor. Yapacaksın, Şöyle evet. yap diyor. Bunu büyük satırla mı kesersin? Bıçakla mı kesersin? Onu da sana bırakıyor. Kolay nasıl kesiyorsan öyle kes diyor gibi. Burada en büyük sorun git gide dini camiye ibadete daraltıp şu Avrupa kültüründen dolayı özel hayatım dediğimiz bir alanı Allah'ın otoritesinden kurtarmadır asıl sorun. Evet. Özel hayatımız neresi olabilir? Allah'ın görmediği yer olabilir. Ha, o da yok. Nerede olur? Yani, <gülüyor> Allah'ın görmediği yeri yok çünkü. E, murakabe etmediği, burayı serbest bıraktım, karışmıyorum ha. dediği yer olabilir. Neresi o? Öyle bir yer ha. yok ki. Yani Allah, Rabbim olduğu sürece, ilahım olduğu sürece, ben de ölüme mahkum Ölümcül bir insan olduğum sürece, Said Nursi Rahmetullahi Aleyh deyimiyle ölümü öldüremediğimiz sürece. Evet, biz. Ölümü evet. öldürmek diye güzel bir, evet, güzel o, bir ölüm. Evet. ölüm ölmediği sürece biz ölüme mahkumuz. Ölüme mahkum olduğumuz sürece, öldüren de Allah olduğu sürece ben ona teslimim. Evet. Aksi takdirde yaptığım her hareket korsanlıktır. Evet, korsanlıktır. Güzel. Yasal değildir. Yani Allah e, hukukuna göre yasal değildir. Yasal değildir. E ben bu yasal olmayan bir işi yani insan olarak teslim olmuş bir insan olarak yasal olmayan işi iki türlü yapabilirim. Birincisi dalgınlığıma gelmiştir. İstiğfar kapısı açık. Hangi evet. çeşit olursa olsun bu dalgınlığı. Evet. İstiğfar kapısı açık. Yeter ki samimi bir şekilde ben ya Rabbim, ben mağfiretini diliyorum yanlış oldu diyeyim. İkiyi. Bu, yani istiğfarla kapatılacak bu çok kolay aslında. Yani hangi hacer Esved'i çöpe at istersen haşa. bu dalgınlıkla orada tuğla zannettim deyip attın. Bunda bir sıkıntı yok. Ama Hacer-ül Esved... Edebilirim. İstiğfar kapıyı kapatıyor. Evet. Ama hiç hacer elin değmedi atmadığın halde buradan yan bakış berbat bir şey. Değil Neden? Mi? Bu kasıt çünkü. Evet. Yani hacer Esved oraya niye kondu? Sana mı sorulacak? Sen yaratılmadan kaç bin sene önce oraya konmuş, sana ne? Evet. Bundan sonra acelerlesmedi, öbür köşeye mi taşıyacaksın? Evet. Yani bulunduğu köşeden öbür köşe. Ya böyle dönersin Kabe'mizin etrafında, e Yahut da itiraz edersin, itiraz edince sen Allah'a acelerlesmedi nereye koyacağını mı öğreteceksin sen? Evet. Yani peygamberi Kureyş'ten niye gönderdi dediğin zaman, Araplarda niye geldi dediğin zaman sana ne? Yani e, size mi soracak Allah? Demek istiyor bu ayeti. Evet, Size, evet. Size mi soracak? Sen ortağı değilsin ki Allah'ın. Yaratmada ortak değilsin. Cennette parzansasyon işlerine karışmıyorsun. E, nimetleri sen vermiyorsun. sağlığız her şey Allah'tan. Bütün yaratılıştan nimete, havaya, suya kadar her şey Allah'tan. Dünya onun, ahiret onun. E, kul kendisi cennete girme şartlarını belirleyecek. Böyle bir ticaret yok ki. Ben geliyorum. Ee, senin malını alacağım fiyatın şudur ben sana diyemem ki böyle bir ticaret olmaz böyle bir gasp olur evet. bu gaspı da zayıf mal sahibi benimser abidir. Allah'ın bir zafiyeti yok ki aşağı. Aşağı. Yani, evet. bu sebeple bugün e, Müslüman olarak zaten Müslüman olmayanın bir sıkıntısı yok teslim değil çünkü adam evet. Müslüman olarak yaptığımız şey hatamızdan olabilir bilemedik yanlış anladık dalgınlığımıza geldi rahim bir Allah'ımız var hiç. Ve umudumuz sonsuzdur Yani şunu şöyle not alabiliriz Üstadım Yaptığımız ibadetlerimiz namazımız Orucumuz sadakalarımız Hasenatımız cihadımız Hepsine yüzde bir güvenelim Gafur ve rahim oluşuna Allah'ın yüzde doksan dokuz güvenelim Affediciliği Sığınağımız odur bizim Evet yani eksikliğimiz oldu. Yani ne, eksikliğimiz. hangi nimetinin şükrü olabilir bizim ibadet. Evet, evet. Emredildi, yapıldık. Kabul ederse kabul olacak zaten evet, yani. Evet. Böyle elimizde noter makbuzu mu var bu namaz cennet e, garantilidir diye. Bu sebeple gafurur ve rahim olan Allah'a itimadımız bizim. Onun mağfiretine, rahmetine, lutfuna, ihsanına itimadımız sonsuzdur bizim. Ama inatlaşmamak şartıyla. Şimdi tabii burada ...Allah'a din öğretmekte... ...bir iddia var. Değil mi hocam? İddia yani var. İddia var. Yani... ...yani burası senin bildiğin gibi... ...değil din. gibi. Haşa. Bin tane mana çıkabilir. Evet. Her türlü... ...buradan bir bulandırıcı nesne çıkarabilir... ...ama ne olursa olsun... ...kul haddini bilmediği zaman... ...şeriatına... ...itiraza kalkıştığı zaman... ...cevabı budur. Allah'a din mi... ...öğretiyorsun? Mesela ne deniyor? Bana... ...bir ilahiyatçı hanımefendi teklif etmişti... ...bir çalıştayı yapsın hocalar da... ...şu Nur suresinin ayetini bir daha düşünün... Hmm. ...kadınların evde oturması... ...ve karnafî hmm. büyü tükünle... ...ayetini... E, ...Hasap suresinde de kadınlarla ilgili olan... ...ayetleri... ...ya bir çalıştayı yapın hocalar olarak da... ...bu ayete bir konum verin... ...ne yapıyorsun sen Allah'a dinle öğretiyorsun ya. ya... ...o diyeceğini dedi... Evet. ...dininizi tamamladım dedi... ...bundan sonra bu dine ilave yok... Evet. Yaşayabilen insanlar olacak İnkar eden insanlar olacak Yaşayabilenlerin hataları olacak Bunu Allah biliyor Ashab-ı hatalar yaptılar Atmadı onlar Allah-u Teala kapısından Hocam size. peki şöyle bir şey Yani bu insanlar e, Hayatlarını bu Burası dini alan Allah'ın tayin ettiği alan Şurada benim serbest alanım derken yani bu ayetin muhatabı olduklarını fark edebiliyorlar mı? Yani biz ya bir cüretin içindeyiz. Ya bu olmaması gereken bir cüret. Yani Allah Teala böyle bir davranışı Allah'a din öğretmeye kalkışma olarak vasıflandırmış. Yani ben ne yapıyorum gibi bir şeyi de tedirginliği hissediyorlar mı yoksa bir Bu da böyle yani Hani bu çağların ki bu o zaman Yani değil mi İlk inzal olduğu zamanki topluma da Hitap ediyor demek ki o zamanda da var O tarz şeyler itirazlar e, İnsanız, i̇nsanız. Aynı, insan. Evet. aynı insan Aynı bağırsaklarla aynı ciğerlerle aynı kartla ya yaşıyoruz evet. yani, yani aynı beyin fonksiyonlarımıza ya Bugünden de baktığımızda Yani hani ...böyle bir insan tipinin... E, ...anlamaya çalışsak nasıl bir... ...şimdi üstadım... E, ...parayı, siyaseti... E, ...sporu... E, ...ondan sonra... ...günlük hayatı, eğlenceyi... ...seyahati, ilmual kitaplarının... ...dışında tuttuğumuz zaman... Evet. E, ...Müslümanın... ...ben namazda kusurum yok... ...namaza ilave yapayım demedim... ...eksiklik yapayım demedim... ...Ramazanı görsem beni nasıl iftarlar veriyorum... ...30 gün oruç tutuyorum... Deme hakkı doğuyor Yani internetle şeriatı ne bağlantısı Olur düşünüyor insanlar evet. Ya internet sende tansiyon Ölçümü yapıyor da din ölçümü nasıl yapmaz evet. Yani internet üzerinden Tansiyon ölçümü yapılıyor şimdi Doktorla bağlantı kuruyorsun Bu sebeple birinci sorunumuz Hoca efendilerimizin Mürşitlerimizin Ümmeti Muhammed'i eğitmekle Bir sebeple bağlantısı Olanların siyasi görev Üstlenenlerin vakıf başkanlarımızın dernek başkan yani dine hizmet sosyal hizmet yapmak maksadıyla kurulmuş dernek vakıflarımızın İslam dedikleri şeyin İslam'ın bir parçası olmaması lazım. Evet. Hac İslam'dan ibaret değildir. Yani İslam'ın yüzde beşini aldık İslam Hac, budur. Hac yüzde kaçına tekabül ediyor Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle ölçecek olursak. E, binde birine tekabül. Altı ayet var Kur'an-ı Kerim'de diyelim, haçla ilgili. Evet. Altı bin ayette binde bir yapıyor. Evet. Namaz yüzde üç bile yapmıyor. Evet. E, İslam'ın hayata gelmiş, kainatı kuşatan bir din olarak Mekke'ye sıkıştırılması mümkün değil. Kainat dini bu. Aynı şekilde 500-600 e, yıllara sıkıştırılması mümkün değil. Kıyamete kadar baki hayat neyse, nerede nefes alınıyorsa İslam orada Dolayısıyla İslam'ın altı şartı var derken altı kelimede özetleşilmiş şartı var demek zorundayız biz. Altı cümlede özetlenmiş şartı vardır. Yoksa altı kelimelik bir İslam değildir. Kelim ne demek? burun birazcık açalım. Şimdi, altı kelimede özetlenmiş den kastımız. Mesela İslam'ın imanın şartlarını Hı. konuşalım. Evet, diyelim. Evet. Altı cümle Allah'a iman, meleklerine evet. iman. İyi e, e, güzel de meleklere iman bir cümle Bu meleklere imanı açtığında Feza doluyor bu sefer işte, Neyi kapsadığının farkında olman yani, lazım Allah'a iman dediğimizde Hı. Cenazeleri mezara kabul eden Allah'a iman mı yani bu, bu kadara indiriliyor sıkıntı burada Kadere iman diyoruz Ama SGK'sı olmayan açtan ölür Düşünüyoruz evet. e, Nerede kadere imanı o zaman bunun Bu sebeple İslam'ı Dinimizi çok küçük bir alana daraltmış olmak Yani bir müzeye kaldırılmış gibi Eskiden böyleymiş işte e, Diye anlatılacak yani Hristiyanlığı indirgemişler Mesela haftada bir kiliseye İndirgemiş git, indir, Daha değişik Ekonomi Ekonomiyi, ekonomiyi in, almışlar İstedikleri evet, şekilde sokmuşlar Dolayısıyla para Siyaset, ticaret, seyahat evet. Bunlar da Allah'ın Hükmüne dahildir Evet Bavulunu alıp, çantanı alıp, e, jibine binip istediğin gibi seyahate gidebilirsin. Ama bir şartla anneni babanı hasta bırakmayacaksın. Annem baban seni merakla beklemeyecek. İzin alıp gideceksin, izin vereceksin. iki e, kadın erkek ihtilat olan bir yerde seyahat yapmayacaksın. E, üç. Seyahatin bile işte dini ölçüleri var. Yani. ha Dinin içinde seyahat bile. Yani seyahatte bile Allah'ın kulusun sen. ...seyahate çıktığında... ...dinden de başka bir yere gitmiş olmuyoruz. Şimdi mesela çok basit bir örnek... ...bilhassa böyle yaşı... ...yani ne bir... ...imam hatip tahsili görmüş... ...ne de böyle dinsiz bir ailede kalmış... ...orta halli işte başını örten kadınlar... ...ve cumaya giden insanlara... E, ...yani Müslümanlıklar açısından... Hı. ...söylemiyorum... ...bir konu izah edildiğin ...a o başka, o başka... ...o başka sözü Allah'a din öğretmektir işte... ...yani... Bu olur mu Müslümansın hmm. sen dediğinde o başka. O kadar hmm. ileri gitme. Ya bu ileriyi kime yasaklıyorsun sen o kadar gitmeyi? Evet. Sana Kur'an yasaklıyor. Allah oraya dokunmasın. Bunu, bunu Müslüman söylemiyor. Müslüman bunu çok, söylemiyor. Çok uç adamlar evet, söylüyor evet. değil ama... Ama zihniyet o. olarak yani, Alt yapısında o var yanında. Neticede oraya götürüyor evet. Allah buraya dokunmasın Nereye dokunuyor mezarlıklara dokunuyor sadece <gülüyor> evet, Ondan sonra evet. hastalara duaya Dokunuyor evet. bir de afet filan olunca Dua evet. Hayır Bizim e, yani tatile giderken de Mümin kimliğimizle gideceğiz Nasıl yola evet. çıkarken nüfus kağıdımızı alıyor e, Kontrol montör olur yolda diyoruz e, Müminliğimizi evimize Bırakamayız yani çocukları e, Sorduğunda anne biz Hani Müslümandık e, evimize Mahrem girmiyordu e burası başka Diyemez ben size çok çarpık bir Örnek vereyim bunu zikretmek De istemiyorum e, Hac ettiğim senelerden birinde e, Harem-i Şerif'te Bir merdivende e, yani Harem-i Şerif'te Mataf dediğimiz tavaf hı hı. edilen alana Merdivenlerle iniliyor İliliyor, evet. son şeklini Ben göremedim yani öyle yani, mi öyle yani, Yakında yani. gitmedim evet. Ee, çok değişiklik oldu diyorlar ee, 50 yaşlarında bir hanımefendi Yanında onun gibi hanımlar var 3-4 merdiven yukarı oturmuş Ayaklarını da uzatmış Evet e, Eteğini de yukarı kaldırmış Gecelik gibi bir şeyle Evet e, Yani yarı balkonda oturur gibi oturuyor Ayağı da e, Babül mültezeme doğru böyle uzatmış yani Kabe'ye doğru evet. ayaklarını uzatmış Merdivene doğru uzatmış Güneşleniyor resmen Şimdi Şimdi çok da ihtiyar bir kadın değil İhtiyar olsa sonuç değişmiyor da Genç bir hanım efendi. Ben de tavaf ediyorum Öyle sıcağı kaynıyor ee, şerif. E. Yanaştım Dedim ki teyze dedim e, Ne yaptığınızı Dikkat etmiyorsunuz herhalde güneş mi çarptı Sizi dedim Dedi yok güneş çarpmadı yavrum Ama ayağınızı nasıl Uzatmışsınız hem Kabe'ye ayağını uzatmışsın Neyse ayağın ağrıyor diyelim Ama o caiz olmayacak bir şekilde ey yavrum dedi benim romatizmam var hazır güneş burada buldum dedi İyi de dedim bunu otelin camının kenarında yapabilirsin sonra burada bu kadar insanlar geçiyor ve ayağınız görünüyor sizin dedim dedik ki burada hepimiz kardeşiz o kadar aşırı gitme sen dedi <gülüyor> <gülüyor> şimdi i̇şte aşırı gitmek oldu yani Değil mi? hayır o kafasına göre bir din Ay, din kardeşiz Evet. Kardeşlikte bu sınırları otomatik kaldırıyor. Evet. Kardeşliği ihlal gördü benim tavrımı. Evet. Ben de biraz sertleştim. Yanındakine Türkçe diyor ki bu Arap polisi herhalde diyor toparlan sen diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Türkçe konuştuğumu da unuttu. TVme evet. baktı bu Arap polisi herhalde. Burada üzücü iki şey var üstadım. Allah'la ikaz ediyorum Arap polisi daha güçlü. Evet. Yani Arap polisin eline düşmekten korkuyor. İki... Evet ben ayağını göstermez bir insanım Hacca gelişimden belli veya işte umreydi o dediğim umreye gelişimden belli yani Allah korkusu var, Farz vacip biliyorum. Mekke'de gevşetme hakkı tutuyorum ben kendime. Mekke'de gevşetebilirim diye o kadar da apartma bu işi. burada hep kardeşim kötü niyetli insan olmaz burada. Evet. Şimdi bunu ben e, akşam bir seminer verecektim hacılara izah ettim. Kadınlar öyle bir toplu tepki gösterdiler ki, Kabe'ye saygısızlık bu yaptığın hepimiz kardeşiz O bacı doğru söylüyor Dediler hmm. Ben de dedim ki Madem doğru söylüyor Niye Arapların hep cüzdanınızı çalmasından söz ediyorsunuz Kardeşler birbirinin cüzdanını çalarlar mı? Cüzdan <gülüyor> çalmaya geldi mi kardeş değiliz evet. Ama mahremiyete üst baş kıyafetine gelince Burada kardeşiziz hep Yani evet. mal söz konusu oldu mu Ciddi Koruma var o zaman. Araplar, de, çalıyor. Ha, Araplar çalıyor. Mekke'de bile. Araplar çalıyor. Koruma gerekiyor. G gerekiyor. Ama şeriatın bir inceliğine geldiğimiz sıcaktı şuydu buydu bir sebeple şeytan bir anlığına gevşetiyor. Din öğretmek bu. Evet. Allah'a din öğretmek hata bu. Bunun yüzlerce binlerce örneği bulunabilir. Ama bu örneklerde boğulur gideriz biz. Evet. Bu örneklerde boğulup gitme yerine dini bir bütün olarak anlama Hı. bir. Bir. Din ne kadarsa. Yani Allah'a din öğretme e, çerçevesine girmemek için, girmemek için e, belli bir, hassasiyetler. Bir, din Allah'ın indirdiği gibidir. Evet. A, B, C bölümü diye ayrılamaz. Evet. Renkleri yoktur bu dinin. Yani kırmızı koyu kırmızı gri renkler, beyaz renk, tonu yok bu dinin. Evet. Kur'an baştan sonra aynı renktir. Bizim ona imanımız, teslimiyetimiz açısından. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası geçen dersimizde konuştuk. Bizim için namazı anlatan ayet gibidir. Talbi. Yani. Musa aleyhisselamı anlatıyor. Firavun'un sözlerinden birini naklediyor Allah Teala. Namazı anlatan ayetler gibi okuyoruz onu. Namazda okuyoruz, ölüye okuyoruz. İbadet diye onun da Firavun'un sözlerini naklediyor Allah Teala. Onları okurken sevap yazılmıyor mu bunlar Firavun'un sözü diye. O da ayet. Ee, bitti. Tabi. Demek ki bizim için ibadet değeri taşıyor, kulluk evet. değeri taşıyor. Bir böyle bakacağız. 2 Önceki ümmetler seçmece aldılar ayetleri. Efe tü'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Ne yapıyorsunuz siz? Bir tarafını alıp bir tarafını bırakıyor musunuz bu Tevrat'ın? Buyurdu Allah. Tevrat ellerinden gitti bu sefer. Bu büyük bir tehlike. Önceki ümmetlerin düştüğü bataklık bu. Evet. Seçmeye kalktılar. Hayır seçmece yok. Bu vakumlu bir paket içerisinde olduğu gibi alıyorsun. İki. Bunu seçme. Üç. kulus. Yaşadığımız çağdan bedensel zafiyetlerimizden, cahilliğimizden 10, 20, 30 sebepten dolayı bu blok olarak almamız gereken dinimizin şu, şu, şu bölümlerini tatbikte kusurlu olabiliriz. Evet. Bitti. Güzel. Olabiliriz. Niye? İnsana Allah indirdi bunu, meleğe indirmedi. Melek getirdi ama meleğin dini değil İslam. Evet, İslam insanı insanın dini. İnsanlığımız kadar Müslüman olacağız biz. Dolayısıyla ben hasta isem... ...yatarak namaz kılmama izin veriyor Allah. Evet. Hem rüku yap diyor... ...sonra bana bir kalp hastalığı... ...romatizma verdim sen otur sandalye diyor. Sandalye kıl diyor. Orucuma izin veriyor... ...sen tutmayabilirsin diyor. Astım hastası... ...sen tutma diyor. Para ver... ...fidye ver onun yerine. Veremezsen tamam... ...sen otur istifaret et diyor. Yani insanlığımız kadar bu dini yaşayacağız... ...ama inatlaşmayacağız. Bu... Beceremediğimiz için, yapamadığımız için olması başka bir şey, uygun bulmamamız başka bir şey. Afet evet. orada zaten. Hı hı. Uygun bulmama hakkı görmemiz kendimizde bu sıkıntı. Bu, bu tefriki bu. de yeterince yapamıyoruz herhalde hocam. Yani ya bu benim kusurum var. Rabbim emretti. Aminna ve sattakna. Ama yapamıyorum. Allah affetsin. Böyle bir şey var. Hiç yani. bir sıkıntı yani hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. İnsansın çünkü Allahü Teala evet. insana indirdi. İşte gafur ve rahim olan Allah'ın Bu da teslimiyetin yani. içinde bir şey. Eksiğimizi mağfiret buyurduğu her gece Bize zaten okutturuyor Bakara suresinin sonraki evet. ayetini Niye okuyoruz Eksiğimizi kapat, kapat Kuluz yani. Çünkü evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Onca azametine rağmen Mükemmeldi yaptığım ibaretler i̇şte Siz bunu fotokopi çekin yapın buyurmadı ki Rahmetiyle Rabbimin cennete gireceğim dedi evet. Sabaha evet. kadar ayağı şişince Ne cevap verdi İbadetten ayağı şiştiği halde E şükretmeyeyim mi ben e, Allah Allah İbadetin en güzelini yapıyorsun. Allah şükrünün en güzelini yapıyorsun. Meleklerin yetişemediği bir ufuktasın. Ama buna rağmen ayaklar şişecek, şişecek kadar ibadet yapıyor. E şükreden bir kul olmayayım bu ben. İstifhar ediyor. İstifhar ediyorsun. E bu ...sonra üstadım e yani Mesela çok enteresan En çok tekrar ettiği dualardan biri Kalbimi sabit tut sabit tutuyor, O evet. kalp oynar mı yerinden senin, senin, miraç, senin. Görmüş, miraç görmüş bir kalp Yerinden evet. oynar mı e Demek ki müminin arayışı Büyük çizgisi bu olmalı evet. Yani kayma e, Riskine karşı tedbir Tedbi, evet. Bunu becermiş bir mümin Sabah namazına o gün kazara kalkmamış olsa bile 15 sene üzerine gökler başına düşmez onun. Evet. Çünkü o sabah namazına kalkamadığını bir perişanlık olarak görüp e, o gün belki kahvaltı yapamaz moral kırıklığından. Nefsine evet. şu kadar cezalar verir. Geç yatmamaya 40 kere ahdeder. E bu mümin insan şuuru. Bunda sıkıntı yok üstadım. Zamanı, mekanı, modernizasyonu Allah ile aramıza gerekçe engel göstermekte sıkıntı var. Yani bu zamanın modernliğini mesela Kur'an-ı Kerim'de çok e, hepimizin dikkat etmesi gereken bir ayet var. Munafıklardan söz ediyor Allahü Teala. Ama bu Kur'an'a niye konuyor? Ya kadar herkes buna dikkat etsin. Yestahfune minennasi ve la yestahfune min Allah. İnsanlardan utanıyorlar da Allah'tan utanmıyorlar ya. He. Yani insanlardan ağırlanıyorlar Gizlenmeye çalışıyorlar Allah'tan utanmıyor Halbuki Allah Allah onlarla, onlarla beraber beraberdir. Bu sebeple mesela Çok böyle isterseniz uçuk mu gelir size bilmiyorum Belki bizim evlerimizde yok ama pek çok Müslümanın Dikkatini çekecek bir örnek Mesela misafir geliyor Ezan vakti sıkışıyor Akşam geliyorlar misafirler Evet buyurun namaza diyeceğiz Bunlar belki namaz kılmıyordur filan işte yeni tanışıyoruz. Ah kılmasın. Otursun beklesin beni o zaman ben namaz kılayım. Hadi diyelim namaz kılmayanla mecburen bir ilişkim olacak benim. Evet. Ama insanlar ne der diye ben namazı nasıl bırakabilirim? Nasıl erteleyebilirim? Bu büyük bir sıkıntı. Evet. İşte insanlardan ağırlanıyorlardı Allah'tan ağırlanmıyorlar. Halbuki benim namaz vaktimdir. ...bu iş olsa da... ...olmasa da ben namaz kılacağım... ...dediğimiz zaman... ...bu mümince bir tavır... ...ama mümin namaz kaçırmaz... ...diye bir kural koymuyoruz... ...kaçırabilir... ...böyle pot kırmaz... Evet. ...böyle bir yanlış yapmaz... ...eğer şunu söylüyorsa... E, ...o kadar da değil misafir... 40 yılda bir buluşuyoruz canım... ...diyorsa Allah'a din öğret... ...o kadar değil dediğin zaman... ...aşırı gitme dediğin zaman... ...bu o kadarlık eğer... Mubah bir konudaysa gerçekten yanlış. Ee, çok enteresan bir örnek müsaadenizle zik. Iyi. örnekler zikedim anlaşıyorum. Bir gün Emin Sara Çocu Efendi ile beraber e, bir davete gittik. E, i̇ftar davetine gittik. E, hocam yaşlı başlı e, biri, biz talebesiyiz beş on tane hafız. E, Hoca Efendi işte bizi yetiştiren bir, alim biz adım. İftar vakti yanaştı. Ee, Hoca Efendi bir muhaddis alim biri olarak orada. Biz talebi işte biz diyelim bizim haddimiz sözümüz yok zaten. Ev sahibi geldi. Hocam dedi önce dedi şu namazları bir mükemmel kılalım dedi. Hmm. Sonra dedi rahat namaz kılınmıyor dedi. Ee, Tabii siz bilirsiniz dedi Hoca Efendi. Bir tane hurma getirdi bunu tutun dedi elinizle. Yani oğlu yaşında Hoca Efendi'nin ev sahibi. Evet. Oğlu yaşında. Ee, belki de bizi dinliyordur şimdi. Ee, i̇nşallah e, muzdarip olmaz bu sözümden. Onun şahsını konuşmuyoruz ama Tabii, bir olayı da, anlatıyorum davranış, ben. davranış bir davranış. Ee, ondan sonra biz iftar ettik. ...sofra hazırlanmasını bekledik... ...meğer kadına da tembih etmiş... ...siz de namazınızı kılın, sonra geciktiriyorsunuz... ...kadınlar da namaz kılmışlar... ...işte diyelim ki namazdan bir 10 dakikaya yakın oldu... ...sofra bekliyoruz hala... Evet. da yetiniyoruz... ...Emin Hocam... ...dedi ki... ...Nurantin dedi... ...şimdi bak dedi... ...bu sünnete aykırı dedi... ...tamam... ...akşam namazı önemli... ...ama hadis-i şerif ne diyor... ...yemek hazırken... ...namazı Hı. değil, önce Hı. yemeği Bilmeye yiyin için. diyor. Bu adamın... ...Allah'ın açtığı... ...geniş bir kapıyı daratmaktan ...başka yaptığı bir şey yok dedi. Evet. Bu yani boşuna bize eziyet ediyor. Müsafiriz biz bir defa... ...dedim ki hocam bana göre öyle değil. Sizin gibi bir aleme ...hocam önce ne yapalım sorması ne gerekiyordu. Mi? Sıkıntı burada zaten <gülüyor> evet. dedim. Yok yok yok o hariç dedi. Hoca Efendi kendi üzerinden ha, evet. attı bunu. Şimdi burada... Önce yemek yiyelim. Evet. Önce namaz kılalım. Rabbimin zaten bana bıraktığı bir seçenek bu. Evet. Yani önce namaz kalsak kıyamet kopmuyor. Önce yemek yesek de namaz gecikmiyor. Yemek yiyip de daha yatsı ezanına kadar sofada oturmakta sıkıntı var. Şimdi bu başka bir konu. Burada serbestlik var zaten. Ama üniversite imtihanına hazırlanıyor. Onun için oruç tutmasın bu çocuk. Dediğin zaman Allah'a din öğretiyorsun. öğretiyorsun. Evet. İkisi arasında çok hassas bir çizgi var. Yani Rabbimin farzları, haramları, vacipleri bunları Allahü Teala oynamamıza izin vermiyor. Ondan, i̇sterseniz böyle 5-6 dakikalıkta bir şeyimiz var. Şöyle bir şey yani bu işin riskinin insanlarımız belki de farkında değiller. Yani Allah'a din öğretme. E, işinin mesela itikadi açısından anlamı, e, ondan sonra Rabbimizle ilişkimiz açısından anlamı, dini nasıl telakki edeceğimiz noktasında anlamı, e, bunlar yeterine de idrak edilemiyor. Yani bir konuda ya kolayca e, söz söylenebilir gibi bakıyorlar e, gibi düşünüyorum. Yani bu, burada belki bir ikazda da bulunmak lazım. Elbette hocam ama önce şunu düzeltelim. Bulgaristan'da doğanlar gavur. Mecbur öyle ölecekler. Biz İstanbul'da doğunca zaten Müslümanız. Alternatif, e, alternatifsiz biz de Müslüman olarak öleceğiz de İstanbul'da doğduk gibi Bu, bu düşünce batıl bir düşünce bir de. Yani iman kimsenin buzdolabına koyup garanti ettiği bir şey değil ki. Değil, evet. Bulgaristan'dan Allah mümin bir olarak cennete gider. E Mekke'nin sokaklarından debule hep kafir olarak gitti. Evet. Evet. Sonra mürtet olduğu için Cehennem kütüğü olarak gidenler oldu maazallah Yani iman bir kere Bünyemize kondu nasıl olsa erkek yaratıldım Bir daha kadın olmam ben der gibi Mümin oldum bir daha kıyamete kadar e, Bu elimizden gitmez Garantisinden kurtulmamız lazım Ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kalbimi sabit tut Allah'ım diyor ya. Bu kadar dualar evet. ediyor Önce bunu düzelteceğiz İman elde keklik değil evet. İman her an uçacak bir kuş gibidir avucumuzda bu heyecanı taşımamız lazım. Rabbim ayağımızı kaydırma dememiz lazım. İki, ikinci noktamız Üstad. Şeytan on binlerce senedir insanoğlu uğraşan bir profesyonel ekstra bir düşman olarak çık İslam'dan diye kimse aptalca bir teklifte bulunmaz Doğru herhalde. Evet. Olur mu? Kimseye bu sandalyeyi at ayakta tut demez. Ayaklarını oyar sandalyenin. Küt diye düşsün aşağıya diye. Dolayısıyla basit gördüğümüz bu işte adaptandı, sünnettendi, vaciptendi, farzdı. Sonra da kader imana gerek yok. Evet. Yani din namına olan şeyin boyası, cilası yok. Her şeyini değerli tutmak lazım. Bugün Abdülkadir Ceylani'ye hakaret eden, imam azamı hafif gören, ashab-ı kiramı daha sonra hafif gören yarın peygamberle oynar. Evet onlar imanın şartlarından biri değil ama seni imana götüren yolun patikasında taş onlar. Her biri senin çamura batmanı engelliyor. Sonunda da allah Teala hakkında istediğin gibi konuşursun maazallah. Bu sebeple yani önce dini bütün olarak alalım dedik. Bu elimizden gitmez diye bir garantimiz yok. Aman buna dikkat edelim dedik. Üç şeytan etrafında dolaştırarak bizi ateşe atıyor. Atla kuş bakışı atla buraya demiyor kimseye. Evet. kimse ateşe direkt atlamıyor zararı yok zararı yok zararı yok diye diye bizi ateşin ortasına getiriyor onun için dine ait şeyleri hafif görmeme hata edersek mağfiret için Allah'a sığınma hata etmeme garantisi yok şüphesiz onu vurguluyoruz sürekli kuluz insanız nihayetinde etten kemikten sudan yaratılmış mahlukuz yani biz melek değiliz hata ederiz ama inat etmeyiz hata var inat yok Rabbimizin kapısında duruyoruz bu tespitleri bu şekilde uyguladığımız zaman biiznillahirrahmanirrahim hiçbir sıkıntı olmaz. Allah gafur ve rahim rahmetiyle bizi muamele ediyor. Bir de belki son olarak yani zamanın da bize getirdiği şeyler var hocam. Böyle zihnimize yüklediği zorladığı yani kuşatılmışlık var. Ee, böyle sanki dini alandan birçok şeyi çıkarıp da e, dünyevi alana münhasırmış gibi e, tuttuğu şeyler var yani belki onlar bizde böyle bir zihni e, sapma meydana getiriyor yani yeni din kuralı oluşturma gibi Şimdi, sapma meydana burada getiriyor burada da şu sorun oluyor ustadım yani Allah'ın nimetlerini e, nimet olarak görmek gerekiyor. Mesela koltuk oturmak içindir. Koltuk bizim üstümüze oturmamalı. Biz evet, koltuğa oturmalıyız. Evet, evet. Para yenmek içindir. Para bizi yememeli. Çok güzel. Çok güzel. Evlenip birbirimizin eşi olmalıyız. Birbirimizin putu olmamalıyız. Evet. Yani internetimiz olsun. Ama biz internetin olmayalım. İnternet bizim olsun. Biz evet. kullanalım interneti. Bu neye benziyor biliyor musunuz üstadım yani siz Maraşlısınız tabi pek getirmiyorsunuz ama baklavanız var mesela meşhur. Şöyle dondurmalı baklavanız var. <gülüyor> Eşin sizinle biz Maraş'a gittik siz de bana dondurmalı baklava ikram ettiniz. Üç kilo mu ikram edeceksiniz? Üç dilimdir. Evet. Nimetse bu eğer üç dilim. Boşlandık hocam şimdi. <gülüyor> evet evet mikrofonda bunu Boşlandık. aldık. <gülüyor> şimdi üç dilim yerine siz bana bir kilo şimdi yiyeceksiniz deseniz. E beni esir Asap, almıyor. Azap etmiş oluyor. Azap etmiyorum. İnterneti de böyle kullanıyorum. Modernleşelim. Yüksek yüksek binalarımız olsun, ama silah irahimi kopardığımız binalarımız olmasın. E şimdi kabahat teknolojinin değil ki. ...kabahat internetin değil ki... allah Teala onu nimet olarak göndermişti... ...tıpkı baklavayı da nimet olarak göndermişti Allah... ...biz onu külöyle yiyince... ...doktorlara mahkum olduk bu sefer... ...kendi kuyumuzu yani nimeti nikmete çevirdik... ...biz eskilerin evet, deyimiyle... Evet. ...yani baldan zehir üretiyoruz... ...durup dururken... ...hiç unutmuyorum... ...köylü bir kardeşimiz... ...yani görsen bu adam herhalde reçelle balı da ayıramaz... ...zannedersiniz... ...dedi ki... ...hoca efendi bir şey diyeceğim ben dedi... Yahu Kur'an'da balla ilgili ayet varmış. Öyle mi dedi? Var dedim. Ne diyor allah Teala orada dedi? Bunu insanlara şifa olarak yarattık diyor. Yahu eczanelik bir şey desene bu bunu millet reçel gibi yiyor. Bal o zaman faydalı olmaz dedi. <gülüyor> Çok hoşuma gitti. Yani evet. Allah şifa olarak yarattık diyor. Demek eczalık evde bir kaşık hmm. çay kaşığı ile yenecek bir şey olsun bu. Sofraya konur mu bu yahu? Evet. Diyor. Evet. Ha demek ki biz balı Şifa olmaktan çıkardık, reçelliğe, reçelliğe çevirdik. çevirdik. Böylece kıymeti de düştü. Bütün nimetler için geçerli bu. Yani nimetler Rabbimizin bize ihsan lütfu. Ama nimetlerin kölesi olamayız biz. Nimetleri her şeyi bizim için yarattı Allah. Evet. Bu her şeyde uygulanabilir. Böylece de bir sıkıntı olmadan Müslümanlık yaşarız. Allah razı olsun hocam. Tamam. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bir İslam'dan hayata ölçüler programının daha sonuna geldik. Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla beraberdik. Hucurat suresi 16. ayet. De ki Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Bu ayet üzerine konuştuk. Allah'a din öğretmekten Rabbimiz bizi muhafaza